İnternetten ilahi ya da türküyü telefona indirmenin bir vebali var mıdır? Acaba kul hakkına girer miyiz demişler? İlahi okuyanlar indirmesine müsaade ediyorlarsa problem yok. Bir telif yasası var biliyorsunuz. Evet, hocam. Yani bir radyo, televizyon, bir başkasının bir başkasının ilahisini, şarkısını vesairesini indirmek için, çalmak için de para ödemesi gerekiyor. Yani... Ben mesela makalelerimi şeye yükledim, internete yükledim. İsteyen yani da indirebiliyor mesela. İndirmesine de engel engellemedim. Eğer ilahi de öyleyse, yani ilahisiz ne yüklediniz, sadece çalsınlar diye yüklediyseniz, zaten indiremez. Yani o indirme imkanı vermezse zaten indiremiyor. Yani eğer indirimi imkanı verilmişse ben onun çok detayını da bilmiyorum. Alternatif siteler var hocam. İndiriliyor yani. Koysa da indiriliyor. Ha indiriliyorsa adamın rızası yoksa olmaz yani. Rızasının olup olmadığını araştıracaklar evet. onu.